Şafi mezhebinde ve diğer mezheplerde de yaklaşık olarak bütün fakihlerin alimlerimizin ortak görüşü evet. yatsı namazı güneş battıktan sonra batı ufkundaki kızıllığın ortadan kaybolması kaybolmasıyla başlar. Hı hı. Yani kızıllık kaybolduğu zaman yatsı namazının vakti de girmiş demektir. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı takvimlerde kızıllığın batması esas alınıyor ve takvimler ona göre yapılıyor. Dolayısıyla takvimlerdeki saate uymak lazım. Şafii mezhebinde özellikle doğuda bazı Müslüman kardeşlerimizden hatta ilim ehli insanlarda bile şöyle bir zam var. Diyorlar ki 1 saat 20 dakika geçtiği zaman akşam namazının vakti girdikten sonra yatsı namazının vakti de girmiş olur. Doğrusu böyle bir e, ölçü 1 saat 20 dakikalık bir ölçü Şafi mezhebinin kitaplarında da yok. Onlardaki ölçü ile yani batıdaki kızıllığın kaybolması. Güneş batıyor sonra bir kızıllık meydana geliyor o da kaybolduktan sonra yatsı namazının vakti giriyor. Aynı ölçü diğer mezheplerle hı hı. bir tek Ebu Hanife Hazretleri biraz daha geç yani Kızıl Şafak'tan sonraki Beyaz Şafak'a dikkat alıyor ama Türkiye'de ve asırlardır ve şu anda İslam aleminin tamamında İslam aleminin tamamındaki uygulama Türkiye'deki uygulama gibidir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar takvimlerdeki saati beklemeler uygun olur ancak 5 dakika 10 dakika kala kılsalar yani namaz geçerli midir ifade ettiğimiz gibi uyumaları doğrudur ama yani bizim son dönemlerde yaptığımız gözlemlerde bir 5 dakikalık 10 dakikalık gözle görülme ile e, aletle görme arasında bir vakit aralığı var. Hı hı. Namazları geçerli olur ama böyle yapmasınlar. Bu münasebetle şunu da dile getirmek lazım. Ramazan hı hı. geliyor malumunuz. Son birkaç sinedir oruca başlamayla alakalı özellikle devamlı tartışmalar söz konusu oluyor. Burada vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım. Türkiye'de biz takvimlerdeki uygulamamızda e, imsak vaktini belirlerken e, güneşin doğu ufkunda ufuktan 18 derece altta olmasını hesap alıyoruz ve ona göre hesaplayarak takvimlerimizi yapıyoruz. Şu anda İslam aleminin tamamında Suudi Arabistan'da, Mısır'da, e, Suriye'de, Ördün'de, Pakistan'da dünyanın yaklaşık olarak tamamında İslam ülkelerinin uygulamasıyla Türkiye'deki uygulama aynıdır. Yani biz ne zaman oruca başlatıyorsak, Suudi Arabistan'da da öyledir, diğer İslam ülkelerinde de öyledir. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimizin şu Ramazan arefesinde şundan emin olmaları lazım. Biz oruca ne zaman başlanması gerekiyorsa o zaman başlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı takvimlerde gayet hassas ölçüler, dikkatli ölçüler alınıyor. Güvenmeleri gerekir ve güvenmeleri kendileri açısından da uygun olur. İnşallah.